kadını ön plana alalım da kadınlarımız üzülmesler demesler. Bak layıklar her zaman kadın ön plana çıkartıyor, İslamiler erkeği ön plana çıkartıyor. Halbuki Allahu Teala kadını ön plana çıkartmıştır. Ayetlerde öyle geçiyor. Her zaman kadının hakkı bahsedilir. Demek çoğular bizden kopyalmışlar. bizi zayıf noktadan vuruyorlar. Ama biz dinimizi fıkh ettiğimizde bakarız bizimki daha doğrudur. Evet Kitaplara, fıkıh kitaplara da baksan kadının hakkı her zaman önde kullanılır. Kadının hakkı iki hakkı var. Bir maddi hakkı, bir de e, manevi hakkı. Maddi, manevi. Bu iki hakları bakacağız nedir? Kadının önce maddi hakları. Maddi hakları nedir? Üç tanedir. Kadının üç tane maddi hakkı var. Birincisi Mehir. İkincisi nefaqa, üçüncüsü Seken Seken nedir? Ev. Var, var. Ev yani bir yerde kadın sitrol olacak. Yer. Barınacak yer. yer. Evet. Birincisi nedir? Dedik maddi haklardan birincisi mehir. Mehir nedir? İslam mehri ne kurmuş? Şart koşmuş. Neye şart koşmuş? mehre bir evlilikte şarttır. Mehir olmasa olmaz. Kadının o doğal bir hakkıdır. O da nedir? Mehir. Mehir nedir? Bir para, bir meblağ. O nedir? O Allah Subhanahu ve Teala onu şey koymuş, şart koşmuş. "Vatun nisa sadukatuhun nihle" ayette geçtiği gibi bunu bunların haklarıdır. Kadının hakkı nedir? Nikah kılınırken o mehir kadının hakkıdır. Kadın o mehri alacaktır. Ne karşılığı? Evlilik karşılığı. Kadının hakkıdır. O mehri nerede kullanır kadın? Serbesttir. İstese altın alır, istese elbise alır, istese tasadduk eder onun. Hiç kimse o mehri kadından alamaz. Bazı adet ürflerde babalar alırlar o mehiri, o caiz değil. Mehir kadının hakkıdır. Allah-u Teala bu kadını, bu hakkı kadına tanımıştır. Kadın serbesttir o mehirde. Alacak istediği gibi kullanacaktır. Bu mehir neden Allah-u Teala bunu şey yapmış kadın için? ikramdır bu kadına. Yani kadın kadının karşılığı para değeri değil. Ama para insanın hayatında önemli bir değerdir. Bunu kimse inkar edemez. Kadın manevi hayatta İslam'da ayrı bir yeri var. Ama bu değil ki maddiyet mehir innahu kadını para karşılığı satıyorsun. Bu öyle bakmaz. İnsaniyette para her zaman mal değerdir. Bak adam birbirini bir tanesi öldürüyor karşısında neyi var diyesi var. Adamı öldürüyorlar yani mahpusat uyuyorlar ondan sonra ne yapıyorlar? Tazminat ödüyorlar ona eğer hatalı çıksa. Tazminat nedir? Yani hata yaptık biz sana bunun yerine parayla ödüyoruz. Yani bu diğer üzerinde bütün kurallarda var sadece İslamiyet'te değil bu. Onun için kimse buradan İslam'a giriş yapamaz. Kimse buradan İslam'ı da buradan bir zuf noktası bulamaz çünkü bu bütün düzenlerde var. Bu ikramdır. Kadına bir hak sağlamaktır. Yani kadını bedavadan değil. Kadının bir değeri var. O değeri parayla biçilmiyor. O, o, o para sadece bir şeydir. Ee, bir hediyedir. Bir sembolik bir meseledir. Bu bir. İkincisi İslam'da kadın e, mehir her zaman serbest bırakılmıştır. Adete urfe göre. Yoktur bir limiti mahrin. Ama İslam neyi teşvik etmiş? İslam mehri her zaman az tutmayı teşvik etmiş. Kadın diyebilir en bağlı fazla mehri isteyebilir. Ama İslam teşvik etmiş az tutmayı neden? Erkekler fakir erkekler evlenemezler. Eğer her çeşit mehri fazla tutsa o zaman ne olur? Zor olur. Onun için İslam teşvik etmiş mehri azaltmayı. Bilirsiniz Hz. Ömer ee, mehir çok şey oldu. Hazreti Ömer bir gün hutbada Medine'de şey yaptı. Ee, Mehre limit koydu en az. Bir kadın kalktı dedi nasıl öyle yaparsın ya mumini. Allah Teala diyor serbesttir kadınlara mehirlerini verebilirsiniz. O zaman Hazreti Ömer de dedi sanki o ayeti görmemiş gibi. Boz kocaman Ömer bin Hattab Emirül Mümin dedi vallahi Ömer hata yaptı bir kadın da sevap yaptı. Yani demek ki mehir İslam'da nedir? Limiti yoktur. Ne koymuş? Adet ürfe bırakılmış. Her zaman mehir az olabilir. Hatta mehir bazı sahabi gelir. Resulullah Allah'a selam diyor, diyor benim mehrim yoktur. Evlendiriyor Resulullah benim mehrim yoktur. Ya bir yüzüğün yok mu bile? Diyor yüzüğüm yoktur vereyim. O zaman Kur'an ezberle var mı sende? Evet diyor o Kur'an ezberlettir hanıma. Kabul ediyorsun hanım. Diyor evet kabul ediyorum. Onun için mehir olabilir. Kadın koyar ben senden para istemiyorum. Beni hacı götür. Beni ümreye götür. Yen yani beni on Kur'an ezberlettir. E bunu kim ister? Sahabi kadınların peşinden giden kızlarımız mı isteyebilir? Yoksa bugünkü gündeki televizyonla dizilere bakarak yani feminist fikriyle yetişen kadınlarımız valla mehirin en yüksekini istiyorlar. Bu zamanda gençler zor durumda kalıyorlar. Evet bu birinci hakkı. Bu mehir nedir? kadının hakkıdır. Olmasa olmazıdır. İkinci nefeka, Alimler icma ettiler. Mehir gibi nefeka kadın kadın için vaciptir. Yani kadın nefekesi kocasının üzerine bir vaciptir. Koca nefeka vacip tür üzerine evlendiği kadına nefeka verecektir. Nefeka nedir? Yiyecek, giyecek, içecek Hayatının şartları dönmek için temin edilecek maddedir. O deneyden olur? Parayla ne olur? Yani bir erkek bir kadını evlendi, üzerine vaciptir hanımının yiyecek, içecek, yiyecek şeyini temin etsin. O bir vaciptir. Kimse bundan kaçamaz. Onun için bazı erkekler kadınlarını bırakıyorlar. Muallak. Ne oğruyorlar ne bir şeyden ne nafaka verirler. Bunlar büyük vabal altındaydılar. Çünkü üzerlerine vacip olan işi yapmıyorlar. Alimler diyorlar, nafakanın hikmeti nedir? Çünkü hikmeti İslam'da ne var dedik? İki tane toplum var. Bir erkek toplumu, bir kadın toplumu. İslam'da erkek toplumu dışarıda çalışır, kadın toplumu evin içinde çalışır. Erkek dışarıda siyaseti Ticareti, temini yapar. Kadın evde ne yapar? Bir ümmet yetiştirir. Kişisi birbirini tamamlar. Yer değişsek ne olur? Halimiz bugün olur. En zayıf ümmet bizim üzerimize hakim olur. Yer değişsek. Onun için İslamiyet yer değişmediği zaman, İslam fıtratına göre olduğu zaman bizim dedelerimiz yer üzerinde en güçlü nedir? İnsanlarıydı. Her yere hakimiydiler. İşte hikmet nedir Nefakadan Kadın evde oturup çocuk yetiştirir. Erçeğin şeyini sağlar, psikolojisini sağlar. erkek de gider dışarıda Allah dinini yayar. Bu da nedir? Nefakanın hikmetidir. Üçüncü mesele seken. Seken nedir dedik? Barınacak. Bu da kocasının üzerine vaciptir. Yani evlendim bir kadından. Kadın senin hakkı var, senin üzerine istesin senden hakkı var. Senin de üzerine vaciptir, o kadın için bir barınacak yer alacaksın. Yoksa evlenmek şartı senin için caiz değil. Benim ne yiyecek içecek temin edebiliyorum, ede ha? ne mehir verebiliyorum, ne de bir yer şey yaparım ben evlenmek istiyorum. Ne diyor Resulullah? Ey gençler diyor, kim bunları temin edebilse evlensin. Edemezse orucu olsun. Demek bunlar şarttır. Bu üçünü barındırmak şarttır. Bir kadın bir erkek geldi onu istemeye bu üçünü temin etmedikçe ben seninle evlenmiyorum deme hakkı var. Anlatabildim mi? İşte ayette geçtiği gibi min bu nedir? Hukukudur. Kadının hukukudur. Sen nerede oturursan kadını aynı orada oturtacaksın. Çünkü İslam'da kadın nedir? Bir bir yarının tamamıdır. Hatta biz avamza ne diyoruz. Bu benim yarımdır. Yar nedir? Sevgilim. Kim sevgilin olur senin? Sokaktaki kadın değil. Evindeki kadın senin. Sevgilindir, yarındır. Yar ne demektir? O yarım, ben yarım. Kişimiz bir araya geçsek ne oluruz? Bütün oluruz. E aile böyle kurulur. İyidir, evde düşman yoktur. Evde ne var? Senin yarın var evde. O yarışın ne yapacaksın? Kendin Ciyindigin, yedirin cibi ona da yedireceksin. İşte bu asıl İslam asr-ı saadette bu uygulandı. Bugüne kadar geliyor. Elhamdülillah var da ama bunların istisna kaideleri bozmaz. Dini bilmeyen cahiller İslamiyet'e mal olmaz. Bugün Müslümanlar geri kalmış. Diyoruz İslamiyet yüzünden geri kaldı. İslamiyet'e bu ne olur? Zulm olur. Ne diyoruz Müslümanların İslamiyet'i anlamamak sebepileyen yani uygulamadıkları nan dolayı İslam Müslümanlar geri kaldı. Evet bu üç tane kadının nedir? Hakleridir. Bu mali hakleri. Şimdi mali olmayan hakleri o da birkaç tanedir. Birincisi adalet. Eğer bir eşin 3 2 e, tane 3 tane 4 tane eşi varsa yani Birçok eşi var ise bunun arasında adalet sağlaması. Kadının bu hakkıdır. Kocasından isteyecektir. Ne isteyecektir? Adaleti isteyecektir. Adalet nedir? Adalet cimde, zamanda, gıdada ve meskende olur. Burada adalet olur. Yani buna bir çöp aldın, o birisine de bir çöp alacaksın. Buna bir elbise aldın, o birisine de alacaksın. Bunu bu şartlarda oturtun bir evde onu aynı şartlarda evde oturacaksın. Bunun yanında bir gece kaldın onun yanında bir gece kalacaksın. Şimdi biz aynen şey gibi çölelik dersi gibi yapıyoruz. Çünkü çok evlilik bizim için bir afsane gibi bir şeydi. Maalesef ha? Hayale, Hayale dönüşmüş. Çok evlilik o yoktur bu zamanda bir günde maalesef. Halbuki İslam'ın olması olmazlarından birisidir. Ama biz ne yapalım? çağ üzerinde bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Gerçek bizim yanımızda bir hoca var şu anda oturmuş Kevlidir. Eğer hata yaptıysak pratik hoca bizim için Veysel Hoca'mız düzelsin. Şimdi e, meskende dedik, gıdada bunlar nedir? Kadının hakkı var. Kim diyor eğer adaleti bu konuda sağlamasa kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir şıkkı yamuktur. Yani yamuk yürüyür. Belli o der bu. Ümmetin arasında bu hanımları arasında adaletsizlik yapmış. Ondan dolayı yan yan, e, yan olarak gelir. Yan yürür bele Bu adalettir. Ama sevcide adalet var mı? Hayır. allah Teala kalbe hacım olmak zordur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarını ziyaret ederken ya Rabbi bu benim adaletimdir. Yapamadığımı sen affet beni derdi de yapamamış? Resulullah cımbızla tabir daiz ise dijital teraziye koysan bile adaletli bir sevci şey dağıtmış. E, infak meselesinde, zaman meselesinde ama sevci meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şey biliyor. Hazreti Ayşe'yi daha fazla severdi. Onun için sevgide erkek serbesttir. Ama bir şartla serbesttir. O sevci yansımasın. Başka meselelere. Ne zamana ne infaka yansımasın. Evet bu adalet nedir? Şerttir. Kadının hakkıdır. Üçün, e, ikinci mesele iyi geçinmek kadınla. Biz ne dedik? Yarın evdedir senin. Yar nedir? Sevgilin. Düşman değil. Onun için hanımınla evde en güzel şekilde geçinmek zorundasın. Bu kadının hakkıdır. En güzel şekilde kadın e, erkeç hanımıyla Geçinmesi lazım. Hanımın da hakkıdır. En güzel şekilde olmasa havzasına karşı gelsin. Gidip kadıya şikayet edebilir. Bu benimle iyi geçinmiyor diye. Bu hakkı Allah Teala vermiş kadına. Güzel şekilde nedir? Güzel şekilde nedir? Güzel İslam ahlakıyla geçinecektir. Yani. Maksat budur. Güzel İslam ahlakıyla geçinmek nedir? En güzel şekildedir. Yani eee Gülerüzlü, aynışlı, he? her şeye sınırlanmaz. Adep, ahlak çerçevesinde hanımıyla geçinecektir. O eve saadet verecektir. Çünkü allah Teala evi vasfederken ne dedi? Seken. Seken nedir? Yani sakinlik. Yani bir topu yuvarlasan bir yamuk bir yerde böyle, eniş bir yerde gider bir yerde durar, seken eder. Erçek de öyledir. Dışarıda Sabahtan akşama kadar cürüntünün içinde gelir evde ne yapar? İstikrar eder. Orada sekan bulur. Sükunet bulur. O sükuneti kim alır? Kim alır o sükuneti? İşte şey alır. Kadın alır erçe erçeğe. O sakinlik ortamı oluşturur. Erçek de gelir o sakinlik ortama destek verir. Yok kadın sakinlik ortamını oluşturuyor. erkek geliyor her şeye sınırlanıyor. İslam aklakından mı bu? Hayır. İslam aklakından nedir? En güzel şekilde. Bizim için de en güzel örnek kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de neden şimdi anlıyoruz hikmet nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, 11'den fazla hanımı olmuştur. Neden? İşte bu olaydan dolayı. Çok hanımı var hatta biz ne yapalım? Çok ders alalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim için örnektir. Bunda bulmadığımız bu evinde o bir evinde, o bir evinde olmasa o bir evinde vesaire. İşte bizim için en güzel örnek bu konuda şeydir. Ve ashiruhun bil ma'ruf. Nisa surasında geçiyor. Allah Teala diyor ve ashiruhun ve ashiruhun bil ma'ruf. En güzel şekilde hanımlarınızla geçineceksiniz. Evde düşman yoktur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ben en خيرiniz en خيرlidir. Ben de sizin en خيرiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, e, hanımları diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evde kendi elbisesini yama yapardı. Telliğe bozulsaydı yama tamir ederdir. Evde süpürürdür, temizlerdir, bir şey kaldırırdır, koyardır. Ama azan okunduğunda ne yapardı? Her şeyi bırakırdır. Sanki bir şey olmamış gibi Allahu u Teala'nın nidasına isticap ederdi. İşte asıl erçek midir? Yok erçek geldi bir bardak suyu ile getirsinler senin ayağına. Anlatabildim mi? Bu kabadayılıktır. Bunu belki kahvada yapamazsın. Ama gelip evde zavallılar buldun başlarına yaparsın. İslam bunu emretmiyor. İslam hoşgörü her iki taraf birbiriyle anlaşarak yapacaklar bunu. Anlatabildim mi? Evet. Bu nedir? Ka ka kadının hakkıdır. Sonra üçüncü. Bunun tam tersi kadına zarar vermek haramdır. İslam bunu emretmemiş. O da nedir? Kadına zerel vermek. Ne, neyle zerel vereceksin? İşte dövme, ha? Ee, infakından kesme, intikam alma, ee, işte bir şey lafını tutmadı onun e, tersini yapma. Bu türlü zereller nedir? İslamiyet bunu e, ne yapmıştır? Ee, yasaklamıştır, haram görmüştür. İşte ka, kadının vaciple e, kocası üzerine olan olması olan şey erkek evine zarar vermeyecek hanımını. Yani hanımını en güzel şekilde e, evinde saadet temin edeceğiz onu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Fettekullah fin nisa" hutbetül <gülüyor> vadekte biliyorsunuz en son Resulullah hacinde en son hutbasında veda hutbasında ilk önce kadınlar başladı. Ya kadınlara iyi bakın dedi. Kadınları sizi tavsiye ediyorum. Kadınlara iyi geçin. Ne demektir bu? Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önem vermiş kadına. Kadını yüceltmiştir. Onu üç erkeğe tavsiye etmiştir. Diyor <gülüyor> Allah'tan korkun. Dedik Allah korkusu nedir? Azabını gözün önüne koyacaksın allah Teala'nın. O azaba götüren bir şey yapmayacaksın. O azaba götüren nedir burada? Kadına zulmetmek. Kadın olmamış ki o evde zulmolunsun diye zayıftır diye. Tam tersine kadın o evde kraliçe diye geçinecektir. Biliyorsunuz bu meseleyi, kraliçe meselesini. Bir tane İngiltere'de bir hocaya davatçıya yaşlı bir davatçıya demiş ki Laf gelmiş İslamiyet üzerinde. Demiş ki sizin bu kadınlarınız niye her erkeklerle görüşmüyorlar? Çıkmıyorlar haramlık, salamlık. E demiş sizin kraliçeniz kimiyle görüşebilir? Demiş bizim kraliçemiz belli insanlardan. Her halk gidip kraliçeyle görüşemez. Belli insanlar kraliçeyle görüşecek. Kalitesi yüksek insanlar. E, yani belli insanlar var. Kraliçeyle had şeyi var. E, görüşme hakkı var. Ama her çeşit gelemez. E de bizim kadınlarımız heps her birisi bir kraliçedir evinde. Kimse görüşemez. Ha o demiş ona 7 tane görüşür. Saymış işte filan filanlar 7 tane eee şeyle anayasalarında var. 7 tane kraliçeyle görüşebilir direkt. Demiş bizde de 10 tane görüşebilir. İşte kocası, babası e, şeyi, e, avisi filan, oğlu vesaire 10 tane saymış. Onun haricinde bütün insan o kadın için halktır. Sizin nasıl yedinin haricinde halk gözün dedi. Onlar da halktı. Ne yapmış onu süstürmüş. İşte bizim her kadınımız evde bir kraliçedir. Eşan o kraliçeyi bo bo bo ne zulmedebilir misin? O hak yoktur sende. Allahu Teala o hakkı vermişse kadına sen o hakkı yaparsan büyük günah işlemiş olursun. Evde zulmedemezsin hanımına. Evet, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Fettekullahi fin nisa." kadınlarda Kadın Allah hakkında. kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Yani zulmetmeyin. Dürsüz siz onları Allah'ın Allah'ın emriyle halal kılındı size bunlar. Allah'ın kelimesiyle yani nikahla halal kılındı. Onun için bunlara diyor ki e, şey e, e, zulmetmeyin. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki döyerseniz de bunları mubreh yani e, acı verici, e, iz bırakıcı, döymeyi İslamiyet yasaklamış. Şimdi biz geleceğiz ona, kadın ne zaman dövülür? Yani tak diye bir tokat atamazsın kadının yüzüne. Ha? Yani bir soba çalamazsın, caiz değil, haramdır. Kadını dövmek İslamiyet'te haramdır. Sadece kadın gayrimubrih, acı vermeden böyle korkutmak dövmesi olabilir. O da sınırı var, oraya geleceğiz inşallah. Kadınların hakkında. Evet. Bu kadınların hakkıdır. Öyle bir kadın nedir? Böyle bir aile, böyle bir kadın bu evde nedir? Kraliçedir. Böyle evde ne yapacak? Yeceği, içeceği, e, saadeti, mutluluğu temin olunmuş. Onun yanında neyi var? Bu kadının hakkı var. Mesela akrabalarını ziyareti. Ee, e, piknik vesaire bunlarda hepsi hakkı var. Bu Hepsi buna nefekaya şeye geçiyor. Anlatabildim mi? Çünkü bunlar adeta Urfa bağladılar. Hepsi, öyle bir kadın böyle bir yerde müdür olsa yani de müdürden daha fazla kraliçedir. Ne yapacak? O o evi en güzel şekilde yöneten kim olur? Kadın olur. O ev en güzel ev, ev olur. En güzel saadet olur. asrı saadet gibi bir Mutlu bir hayat olur evde. Eğer bir erkek bu şeyleri bir kadına temin etse. Şimdi bu ev tam asrısı ı dönmek için bakarız. Kadının kocası, kocanın hakkı nedir kadın üzerine? Yani bir kadının görevi nedir? Onlara bakarım. Kadının ee, kocası üzerine görevi çoktur. Ayet-i kerimede geçtiği gibi bakara çüyüs e 28. ayette velahunne mitlillezi alayhin ne bil ma'ruf ve lirricali alayhinne derece. Şimdi nasıl? erçeğin kadının hakkı var erçek üzerine, erçeğin de hakkı var la tahdil kadın üzerine. Walakin burada bir ayette bir ek ek Allah Teala ekliyor. Ve lirricali alayhinne derece. Şimdi bu Marbatul Farastır. Ne diyorlar Türkçe'de? Yani meselenin özü bu buradadır. Burada başlıyor. Bizi buradan vuruyor düşman. Nedir bu da? Ne diyorlar bu fitre Femeniz. Femenis nedir? Kadın erkek eşitliği mi? Ha? Buradan vuruyorlar. Bak Allah Teala ne diyor? Ale vel ricali ne derece. Bunu bilmemiz lazım. Kadının Görevlerini anlamadan önce biz bileceğiz ki allah Teala erkek kadın yaratmış yer üzerinde. Erkeç ve kadın yaratmış. Erçeğin görevi dedik nedir? Gidip zor işlerden dışarıda mücadele verecektir, rızkı temin edecektir. Kadının da görevi nedir? Evinde ne yapacak? O evi mutlu saadete yetiştirecektir. Ev görevlerini yapacaktır allah Teala bunları böyle yarattığı, yarattıktan dolayı fiziksel de bunları ayrı fizikle yaratmış. Kadının ayrı fiziksel vücudu var, erçeğin ayrı. Erçeğin ha? fiziksel özelliği, özelliği erçekin özelliği kendi görevine göredir. Kadının da özelliği kendi görevine göredir. Yerde ise ne olur? Sokaktaki rezalet olur. Bunu ben anlatmaya gerek yoktur. Belki bir nesil gelir asır saadet gibi yaşar, onları anlatırız. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi? Cehennemi gördüğümde bir sınıf kadınları gördüm cehennemde ama yer üzerinde görmedim onları. Bir gün gelir onlar olur. Bu da gaybten haber verdi Resulullah. Bu da nü nübüvvetin bir şeyidir, değil mi? He. Nedir o da dedi? Kadınlar dedi, elbise girilmişler çıplak gibidir. Arap'ta öyle bir şey yoktur. Nasıl olur? Ta bin dönem sonra olar ancak çıktı ortaya. Halbuki belki yüz, yüz sene önce bizim ülkelerde 50 altmış senedir çıktı bunlar. Nedir? Girilmişler, elbise girmiş. Ama çıplaktır. Kâsiyyâtun ariyat. İşte kadın da yerin görevini değiştirdi. Olmaz. İş bozulur. Onun için bu, biz mumin bir toplumuz iman etmişiz Allahu Teala'ya. İman ettiğimizden dolayı ne yapmamız lazım? Allahu Teala'nın emirlerine uymalıyız. Yani bir erkek diyemez "Ben evde oturayım, çocuk yetiştireyim." doğurayım diyemez tabii. Ee de günde onu da eğer ameliyatla yapsalar yaparlar. Çünkü mayaları bozulmuş. Fıtratları, DNAları bozulmuş. He? Ama ne yapacağım? Ben evde yemek pişireyim. Hanım sen git para kazan. Bu olur mu? Olmaz. Bizim İslam dininde öyle bir şey yoktur. Anlatabildim mi? Bu yoktur. Ne var bizde İslam dininde? Erkek gider kazanır, kadın gelir ne yapar? Evdeçi görevini yapar. Ha zaruretin var. İstisnalar. bu şartlar eğer uygun olsa onlar ayrı meseledir. Kadın da zarurette çalışabilir. Çok sınırlı şartları şert, çok kattıdır alimler demişler. Ama biz genelleme diyoruz. Genellemede bu olmaz. İşte Allah-u Teala kadınla erçeği bir derece koymuşsa sen bu dereceye karşı gelemezsin. Şimdi kadının daha bunu niye bunu anlamamız niye bunu da kim anlayacak? Bunu sokaktaki kadın anlamaz. Bunu sadece Allah'a bu ahiret gününe inan inanan kadınlar anlarlar. Onun haricinde bunu o bir kadınlar anlamaz. O anlamaları da zordur. Ama sahaba kadınlar bunu çok iyi anladılar. Neye? Neden? Çünkü iman olarda dolmuştur. Onların hocaları kimidir iman hocaları? Ben değildi. Haşeva kef. Onların hocaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onları imanla doldurdu. Onun için emirleri kabul etti. E bu da bir davette matottur. Önce emirleri veremezsin insanlara. Önce imanlarını emir alacak seviyeye getireceksin. Ki reddetmesin. Onun için çık kadınlar bunu reddederler. Ne diyorlar? Kadın erçek eşit. Halbuki kadın erçek eşittir zaten. İslamiyet'ten. Bazen kadın daha ileri gitmiş. Hakları. Ama kadın erçek bazı yerde eşit, bazı yerde eşit değil. Eşit olamaz. Yani bırakın insanı, hayvanda bile eşit olmaz. Yani hayvanda da erkeğin cörevi bellidir. Niye bir cörevi görmüyoruz? Hayvanlar değiştirdiler. Çünkü şeytan onları işleyemiyor. Şeytan kime işler? Akıl verilen cinle insan inşa işler. Onun için insan oğluna şeytan işlemiş, ne olmuş? Cörevlerin yerlerini değiştirmişler. Bu haklardan, şimdi kadının hakları nedir? Kadın üzerine olan haklar? itaat hakkı. allah Teala itaat hakkını vermiş kadına. Neden? Çünkü itaat etmese ne olur? Düzen bozulur. Nasıl allah Teala bütün ümmete itaat hakkını halifeye vermiş? Bütün, bütün ümmetin görevi nedir? Halifeye itaat etmesidir. Lidere itaat etmesidir. he? Müdüre itaat etmesidir. Bir tane 10 tananın başında üç tane sefere çıktınız, bir tanenizi emir seçin Resulullah sallallahu aleyhi ve Neden? İtaat edin. Bu itaat İslam'ın ana yapısında var. Bu itaat sadece İslamiyette değil, İslamiyetten önce vardır. Her Allah yer, yer üzerinde yarattığından beri insanoğlunu bu itaat meselesi var. Her çeşit yen yani cüclüğe, yen yani böyüce, yen yani saygıya itaat eder. Hayvanlarda da öyledir. Bak birçok hayvan var toplumsal yaşar. Bir emirleri var değil mi? Bir liderleri var onun peşine giderler. Bu fıtrat gereğidir. Evde de içi tenediler biri itaat edecek. Kimdir itaat eden? Kadın kocasına itaat edecektir. Şimdi bazı kocalar ne yapıyorlar? Şeyi bozuyorlar. Ee, kendi görevlerini değiştiriyorlar. Kadına fazla yükleniyorlar. Bu ne demektir? Ha? Bu ne demektir? İtaat yoktur. Pilden belki çalıştırıyorsunuz. Onun şeyine bakın ya. Siz ne yapıyorsunuz? Yine de bu pil şey çıktı buradan elektrik. İtaat nedir? İtaat olacak. Çünkü bu yerini değiştirse erçek bu Düzeni bozmaz. Anlatabildim mi? Düzeni bozan nedir? Düzeni bozan Düzeni bozan erçek hakiki İslamiyete göre ne yapması lazım? Kullanması lazım. İslamiyet'ten dışarı çıktı. Biz onun için İslamiyet'in itaatini kaldıramayız. Yani bir çiçene çi üç tane kendisini bilmez. Musulman kaktine ne yaptı? Kabadayılık yaptı evinde. İşte Allah Teala bana itaat hakkı vermiştir. Ha? Bunun için İslam'a saldırılır mı? Saldırılmaz. Onun için kadın ne yapacak? Kocasına itaat edecektir. Evet şimdi kadının hakları yani kocanın hakları kadın üzerine nelerdir? Dedik birinci taat, itaat etmek. Kadının üzerinde nedir bu? Vaciptir. Neden bu itaati Allah ferz etmiş? Çünkü bu itaat evin saadetini sağlayan bir gücüdür. Nasıl ülkenin sağlığını, ülkenin devam etmesini, ayakta durmasını sağlayan halkın e, halifeye itaati ise İslamiyette aynen meselede de kadının kocasına itaattedir. Bu da neden kaynaklanmış dedik? Allahu Teala verdiği farklardandır. Allahu Teala ricali ne yapmış adamları? kuvam yaratmış. Daha güçlü yaratmış. Fiziksel olarak, akılsal olarak, düşünce olarak ha kadının aklık erkekten az değil. Küçümsellilik değil bu ama nedir? Kadın e, yapısı olarak duygusaldır. Erkek daha farklıdır. Ondan dolayı Allahu Teala bu hakkı kime vermiş? Erkeğe vermiş. Erkek evde bu hakka sahiptir. Kadının üzerine olan vacip nedir? Kocasına itaat etmesi. Allah Subhanahu taala şöyle buyuruyor. Nisa suresi 34. ayette. Erricalu kavvamun ale'n nisa. Rical kavvamun ale'n nisa. Erçekler kadınların üzerine kavvamdılar. Kavvam ne demekti? Yani bir derece Allahu Teala olan üzerine üstünlük far tafsil etmiştir. Ya şimdi Allahu Teala ettiği üstünlüğü beşer kaldırabilir mi? Ha? Şimdi o zaman kaldırıyorsa o zaman erkeğin de çorabını değiştirebilir misin? Değiştiremezsin. Ha diyebilirsin. Kadın erkek eşit. Ama Allah eşit tutmamış bu konuda. Fıtrat gereği Allah yaratmış, biliyor. Neyi biliyor? Bu meselede kadın erkeğin üzerine üstündür. Neden? Fiziksel olarak, akılsal olarak, bedensel olarak. He? Hayat şartlarını atarak kadın bunlara dayanamaz. Kadın Allahu Teala kadını öyle yaratmış ki Böyle imişak yaratmış ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınları neye benzetmiş? Kavarir. Kavarir nedir? Kavarir nedir? Cam. Cam şişesine benzetmiş. Cam şişesi nedir? İşte o sahabi kadınları ne yapıyor? Şey yapıyor. Ee, sahabe kadınları deve üzerinde hızlı sürüyor. Ya enceşe diyor. Sahabinin adı. Rıfkan bil kavarir. Çok hızlı yetme. Nasıl bir şeyin üzerinde araba, kamyon üzerinde şişe cam var isen, kamyoncu yavaş yavaş kullanır, camlar kırılmasın. Böyle kadın naziktir, incedir. Kadın piyasaya çıkamaz. Çıksa kırılır. Bunu Allah böyle yaratmış. Kadın piyasaya çıkamaz. Kadın sokakın, hayatın meşakkatlerine atlamaz. Fiziksel olarak ona müsait değil. Çıksa ne olur? Büzündeki halimiz olur. Bir gündeki halimizden inan, iman edenler memnun değiller, iman etmeyenler memnun olabilirler. Ama onlar sadece ayaklarının altına bakıyorlar. Bizim gibi uzak'a bakmıyorlar. Bizim tarihimiz var. 1400 sene. Hatta dünya tarihi bizimdendir. Çünkü peygamberlerin en başı kimdir? Hazreti Adam'dır. Hazreti Adam'dan bugüne kadar Allah'ın şeriatı yer üzerinde hacimdir. Onun üzerine kim ne zaman fıtratı bozdular? İnsanoğlu Allah'ın şeriatine baş kaldırdı. Kendisi düzen kurmaya başladı. Bunların tarihleri yoktur. 50 sene 60 sene 100 sene. Ama nedir? 100 sene de bozgun hale bak. Gerçek 100 sene devletlerin ömründe az bitsene. Ama bizim dünya tarihinde baksan her zaman erkek olmuş itaat eder. Kadın ondan dolayı iş hayat şartları güzel yürüyor. Sonra Allah subhanehu ve Teala Nisa suresinde devam ediyor. Erricalu kavvamun ale'n nisa' bima faddala Allah ba'dhuhum ala ba'dh. Allahu Teala tefzilet. Sen bu fazileti kaldıramazsın. Allah Teala demişse ricalu kavvamun ale'n nisa' sen bunu kaldıramazsın. Allah demiş. Erkek üstündür kadına. Ne de ecirde, amelde değil. Ne de? Hı? Sadece hayat şartlarında. Çünkü Allah erkeği fiziksel olarak buna maşakata dayanarak yapmıştı. Şimdi birden al iri yapılı, ha? İri yapılı. Çok güçlü Allah bunu böyle yaratmış. Bir tane de zayıf yaratmış ercekte. Çisini de göndersen savaşa, biri dayak yese, biri yem, biri dayak varsa ne? O zayıfe diyemezsin. Sen niye böyle dayak yedin ya? Beni gö göndermişsin dev gibi bir adam ama nasıl dayak atayım? Çünkü Allah böyle yaratmış onu. Sen diyemezsin niye sen böyle zayıfsın? Allah fiziksel olarak böyle yaratmış. Kadını da böyle yaratmış. İşte bu fazilettir. Allah bazını bazını üzerine zengin kılar, bazını daha fakir kılar, bazını soylu kılar, bazını güzel yaratır. Bazını düşük derecede güzel yaratır. Bunu diyemezsin. Niye? Allahu u Teala'dan sorulmaz itmek. Kadını da böyle yaratmış. Sonra diyor ki Rabbil Alemin ee, evet devam ediyor. Ayette, bu ayetten de alimler diyorlar ki, bu ayetinde müminlerin görevi bu ayete nedir? Teslimiyettir. Ne de teslimiyettir? İşte bu derecede. Bağzuhum ala ba'd derece. Bir derece. Farklılık var bunda. Onun için mümin insan teslim olur bir şeye. Bir kadın buna itiraz eder mi? Edemez. 1400 sene kadınlarımız yapmadı. Sahaba hanımlarından bugüne kadar hiçbir kimse yapmadı. Yapanlar da sınıfta kaldı. İtiraz edemez. Hayat şartları kadın baş kaldırsa odasına hayat şartı gidilmez. Bir halk baş kaldırsa halifesine o devlet ayakta duramaz. Aynen evde böyledir. Ama değil ki halk itaat ediyor halifeye, halife zulmetsin. etsin. İslamiyetine emretmiş. Hayır. Halife zulmettiğinde halkın içinde bir kadro var. Ehlil hal ve lakid o halifeyi indirirler. Koca zulmetti evde. Ha? Evde tarazan diye şey kesildi. Ne yapılır bunu? İslam kadı, e, kadın gider şikayet eder bunu kadıya. Kadı bakar duruma eğer bu böyleyse onu ondan kocayı tehdit ettirir. Adam olursun. Yen de senden boşaltırırız bu kadını. İslam dini tam sağlamış adalet. Ama biz işimize geldikçe bazı yönlük Kullanıyoruz, bazı yönünü kullanmıyoruz. O zaman ne oluyor işte? Arize çıkıyor. Arize çıkartsan bunu İslam'a mal etmememiz lazım. Ne kime mal etmemiz lazım? İslam'ı yaşamayanlar yüzüdür. Yüzünden oluyor bu. Onlar gitsiler faturayı taşlar. Bu faturayı biz İslamiyet'e çıkartamayız. Evet, ikinci hak, bir kadının üzerine görev olan kocasının isti, isticabe etmesi lazım arzularına. Nedir o da? Kadın erçekten niye evlenir? En büyük mesele bu meselede hayatın şartları için ne var? Allahu Teala bir sebep yaratır. O da cinsel meseledir. Bu cinsel mesele olmasa insan soyun olur, biter. Allah niye Sübhanahu Teala erkeğe kadına bir cinsel isteği vermişti? Hatta soy uzansın. Bu cinsel istek olmasaydı, Habezi sür çocuk yapalım. Öyle bir şey yemek gibi, yem bunu kaldır buraya koy bu çocuk oldu diye. Kimse çocuk yapmazdı. Zorunluğu yoktu Avrupa'da ne yapıyorlar şu anda? Çocuk yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? İşte zorluk, meşakkat var diye yapmıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Genç nesil kalmıyor. Başka yerden genç nesil ithal ediyor. İşte fıtrata karşı. Onun için allah Teala bu cinsel meseleni, isteğini oğlunun fıtratına vermiş, Soyu ne yapsın? Devam et. Kadının da görevi nedir burada? Kocasının cinsel ihtiyacını, ihtiyacını gidermesi lazım. Bu nedir? Evliliğin bir şartidir. Bunun üzerine akdi nikah oldu. Nikah akdi bunun üzerine kuruluyor. Kocasının üzerine görevleri dedik ki saydık. Yemek, içmek, ev şey, adalet, saadet, mutluluk. Kadın da üzerine itaat. Sonra kocasının Yatak ihtiyacınızı cidertmesi lazım. Bir de erçekten kadın bu konuda farklıdır. allah Teala farklı yaratmış. Erkeği daha fazla şiddetli bu işe düşkün yaratmış. Kadınıysa çok aşağıda, düşük derecede bu meselede istek yaratmış. Onun için kadın erçekleri ne yapabilir? Anlayamaz bu konuda. Onun için allah Teala çok evliliği erkeğe vermiş, kadına vermemiş. Çünkü kadının isteği bu konuda nedir? ihtiyacı azdır. Onun için kadını, kadın her zaman görevi nedir? kocasını, ihtiyacını gidersin, hatta vebal altına girmesin. Eğer gidermezse olur, büyük günah işler, vebal altına girer. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Buhari Müslim'de Ebu Hurayra'nın Ebu Hurayra'nın rivayetiyle diyor ki: "İde daa raculun imraatuhu ila firashihi fa abet." Diyor ki bir erkek hanımını yatağa davet etti. Yani yatakta ihtiyacını istedi ondan. O kadın evet yok dedi ben yorgunum ben ihtiyacım yoktur. Bugün de bunu da Avrupa'dan getirmişiz. Bu iş ne zaman olur? Kadının istediği zaman. Halbuki bak burada İslam'da erkeğin istediği zaman olur. Çünkü erçekte bu konu daha fazladır kadınla. Kadın damını anlayamıyor. Ne diyor? Avrupalılar gibi işte kadın her şeyi kadına bıraksan ne olur? İşte ifsad olur ailede. Avrupa'da olmuş. Bizi de burada ithal ediyorlar. Biz de ifsad etmemiz diyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki erkek istediğinde. Ama bu değil ki bazı erkekler murahat yapmıyorlar. Yani ne yapmıyorlar? Yani e, zamanı, mekanı, hastalığı vesaire meseleleri e, itibar etmiyorlar ha dikkate almıyorlar istedikleri zaman hayvani şehvetlerini yapıyorlar her zaman ön planda tutuyorlar bu değil ki İslam bunu emretmiş bunu da emretmemiş İslam. Ama İslamiyet her şeyin orta yolu. Anladın mi? Yani erkek müsait bir zamanda bu ihtiyacını kadından istedi, kadın evet. İstedi yok ben hazır değilim. Yani ben benim bugün de canım çekmiyor böyle şey. Kocası da eğer bir şer'i sebep olmadıktan dolayı Ka kadın ihtiyacına kocasının cevap vermedi kocası da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor febatet ghadban kocası da bu konudan dolayı uyudu ama ne uyudu kızmış hanımın üzerine kızarak uyudu kızarak ne demek sinirlenmiş yani <gülüyor> sinirli bir şekilde kızgın halde buldu ne olur aleyha <gülüyor> لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ Hatta تُصْبِحِ Sabaha kadar o kadın melekler lanet oldu Hadi gel bakalım femenist kadınlar. Eğer Allah'a inanan kadın bu nasrın, Buhari Müslim'deki geçtiği nasrın üzerinde titrer. Ama femenist kadın elin arkasıyla hadis Buhari Müslim'i itebilir. Bir mahsur yoktur ağaçın. Onun için bu konularda ben her zaman diyorum, hükmü verirken hanımlara, Allah Teala'nın hükümlerini hatırırken, önce diyeceksin, bu hüküm sadece Allah ve inanan kadınlar için. Çünkü normal sokaktaki kadın, yani iman zayıf olan bunu kabul etmez. Neden kabul etmez? Bir yaşında, bir, bir, birinci sınıftan taliseye liseye kadar bitiriyoruz, sokaktan, medyadan, sınıftan, okuldan, arkadaşlardan ne öğreniyor? Femenislik. Nedir o da? Halik koca Erçi, Eşit vesaire. Batının kültürüyle büyüyor. Onun için bu dilden anlamaz. Resulullah'ın dilinden kim anlar? Allah ve Resul'unu tanıyan, iman eden ve seven. Olar anlarlar. Onun için kadın üzerine vaciptir kocasına bu konuda isticap etmesi lazım. Sonra o bir şart, dördüncü. Eğer kocası izin vermediği şahısları evine sokamaz kadın izin vermediği evine sokamaz. Yani kocası istemiyorsa filan ve filan da benim evime girsin Sen ne yapacaksın? Ona izin veremezsin. Eğer bu sıla-i rehm'i kesiyorsa bile alimler demişler isticabet ederek ama tatlı dilden o kocayı ikna edeceksin. Yani demiş ki senin baban benim evime cirmesin. Yani bu asıl da bu koca ne yapıyor? Aslında bir hakkı çeyiniyor. Bir adaleti çeyiniyor. Sıla-i Rahim emirdir, vaciptir. Bunu çeyiniyor. Ama sen ne yapacaksın? Kadın itaat edecekti ama bu işten vazgeçilecek mi? Hayır. Ortasını bulacak. İtaat budur işte. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aynen Bukhari, Müslim'de, Bu Hüreyya'dan gelen hadiste La yehillü li imraetin entesuma ve zavcıha ve zavcıha şahidun illa biiznih وَلَا تَعْذَنَ ف۪ي بَيْتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ Bir kadın oruç olamaz illa kocasının izniyle. Kocası mevcudu ise yani. eğer. Yani seferde meferde değilse, kocası mevcudu ise. Tabi burada oruç kastettiği nafile orucu. Pazar ericisi, perşembe, üç gün, ayda vs. Kadın oruç tutamaz. illa hocasından izin alacak. Ne diyecek? Ben yarın oruç oluyorum. İzin veriyor musun? Tabi mumin insan izin verir. Kim istemez hanımı oruculu olsun. Anlatabildim ama bu hakkı Allah subhanahu teala ta tanımış. Hadisin de sonunda diyor, kimseyi evine sokmaz illa kocasının izni olan. Neden? Çünkü Allah subhanahu teala bu hakkı vermiş. Kadın kocasına itaat etse sevgi olur evde. O evde ne olur? Bütünlük olur. Onun için Muaz ibni Cebel, Allahu alem yanlış hatırlamıyorsam, Celil Resulullah'ın yanına Girerken Resullah oturmuş, secde yapar Resulullah. Ya Muaz bu nedir de? Bu nereden çıktı? Yer ben gördüm nasaralar, Hristiyanlar böyle yapıyorlar. Büyüklerine saygı. Ben de istedim bu saygıyı sana bu Allah'tan başkasına secde yapmak küfürdür. Ama Muaz bilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağışlarımın cehaleti. Yer ey Muaz, secde Allah'tan başkaya kimseye olmaz. Ama Allah emretseydi secdeyi insanı insana, kadını kocasına secde etmekle mükellef kılardı. Bak ne kadar kadın kocasına bağlı kalsa o kadar nedir? Hayat şartları o toplumsalın, çünkü ev nedir? Ev toplumun dinamikidir. O evden nesil çıkacaktır. Onun için ev ne kadar saadetli olsa o kadar Toplum, İslam toplumu ilerler. Sağlıklı bir toplum yetişir. Ne gibi? Asıl saadet Evet bu da nedir? Ee, i̇zin meselesidir. İkinci kadın e, beşinci pardon, kadın yine izni olmadan hocasının evinden çıkamaz dışarı. Bu da neye bağlıdır? Kuvamı. Erkeğin bir üstünlüğü var. Yani her evin bir tane sahibi olması lazım. Bir tane sözlü lider olması lazım. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki üç tane sefere çıksanız bir taneniz lider olsun onu dinleyin. Yoksa herkes bir kelden çalar ne olur? Anlaşamazsınız ifset çıkar. Çünkü şeytan peşinizde dolaşıyor. Ondan dolayı evde de ne olacak? Kocanın sözü geçecektir. Kadın evden çıkamaz dışarıya. İlla kocası izin verecek. Aa kocası yoktur evde, ben bende ihtiyacım oldu çıkacağım. Alimler demişler musbak izin alırca. Bir önceden izin var ise. Mesela önce kocası anlaşmış karısı ile, Yani azhaneye gidebilirsin, babanın evine gidebilirsin, dayının evine gidebilirsin vs. Mutlak bir izin var ise kocası biliyorsa bunu. Pazara gidiyor mesela yakın yere mesela filan. Bunda bir mahsur yoktur. Acil bir hastası olsa ziyarete gidebilir bir mahsur yoktur. Ama kocası razı değil evden çıksın, kadın çıksa büyük günah işlemiş olur. Kebîredir. Allah subhanehu ve Teala hakkı da kime vermiş? Şeye vermiş. Kocaya vermiş. Sonra altıncı mesele ne mesele? Ta'dîb. Ta'dîb nedir dedi? Yani eğitim ve terbiye verme. Bu kimin hakkıdır? Kocanın hakkıdır. Koca bunu hanıma verecek. Kadın da bunu kocasından almak zorundadır. Onu için diyorlar, kadın kocasının dini üzeredir. Yani bu öyle bir kaidedir ki batılda batıl hakta hak. Kocası musulman ise İslam'a davet ediyorsa kadının üzerine vacip olan kocasına dört dört uyması lazım. Teğdiptir. Şimdi buradaki teğdip asıl da e, bilma'ruf. Ma'rufla teğdip demişler. Nedir bu da? allah Teala bir hak vermiş erçeğe bazı kadınlar kadının e, duygusal olduğu için hassasiyet olduğu için psikoloji zamanları olur kadının. Mesela e, kadın çabuk aldanır. Neye? E, şu lafa Çabuk aldanır süse, çabuk aldanır işte konşuları deseler biz filan şey aldık kendisi ise yoksa duygusaldır kadın. Burada ne yapar? Kocaya baş kaldırır. Eydir bu nasıl rayı oturur? Nasıl rayı oturur bu? Burada Allah subhanahu teala rayı oturtmakta kocasına üç tane hak tanımıştır. Ama basamak basamak, üçünün yerini düzenini bozamazsın. Bir, iki, üçe geleceksin. Bu hak nedir? allah Allahu Teala önce demiş, kadınlarınıza eğitim, teedip vermekte ne yapacaksınız? Üç tane basamak. Birincisi, anlatacaksınız tatlı dilde. İslam anlatacaksınız. Mesela kadın diyor, ben de koltuk takım isterim. İşte konşum var, ben de yoktu. Bunun için esyan ediyor, evde yemek pişirmiyor, evde eve müşkilat yaratıyor. Bunu da oturup anlatacaksın. Ya işte ben gidip çalayım mı? İşte imkanımız bu kadardır. Bak Allah Resulü böyle demiş, Resulullah, sahabeler. Anlatacaksın bunu. Bunu anlamadı. Ne yapacaksın? Hicret. Hicret nedir? Yok evden çekip gideceksin. Yatakta hicret yapacaksın. Ayette geçtirici. yatakta hicret yapacaksın. Çünkü yatakta hicrat yapmak daha şiddetli. Evden çeksen gitsen gözünü. Gözünün önünde ne yaparsın? Yatakta sırtını çeviririz. Bu da bu da işlemedik adına. O en son ne yapacaksın? Döyeceksin. Dövme iznini Allah subhanehu Teala erçeğe vermiş İslam'da. Ama dövmeye de şart koymuş. Gayrimubrih nedir? Aşırıya kaçmamış. Aşırıya kaçmaya Acıtmama, iz bırakmama ve belli yerlere vurma. Yüzü, yüze vurmamak, yani bu, i, azarlayıcı bir de şey, korkutma niyetinde bir de bir yere aziyet, yani bir, bir yere, bedende bir yere vuracaksın, o yere görmemesi lazım. Meselen ince yerlere, yüz vesaire. Burada şeydir, Allah subhanehu teala bu neden ne diyor? Nisa sures 34. ayette ve lati takhafuna korkuyorsunuz baş kaldır kadınlar ne yapacaksınız burada fa'izuhunna dubir <gülüyor> eğohen nasihat Patlı dilden anlatın va'z nasihat hatırlatın İşlemedi. vahcuruhunne fil mazac Allah Teala Allahu Teala'nın bak yaratan bu ilacı vermişsin. Biz nasıl doktor yazıyorsa ilacı hemen dört dört sarılıyoruz. E derken niye bunu aldın ya doktor ne anlar olur mu ya doktor bu uzmandır diyorsun. Sanki semadan inmiş gibi doktorun olması olmazdır. Ya e, al Rabbil Alemin seni yaratmış ilacı veriyor. E niye bu Avrupa'dan getiriyoruz olmaz bunlar. 1400 senedir bunlar oluyor. Başarılı karnamız hep Kaçtır burada onda on mu yoksa birde bir, bir mi? Onda on diyor kardamız bu konuda. E ne oldu şimdi Avrupa'dan geldi işte biz gericiyiz. E bu Allah'ın emridir. Karşı çıkan çıkmasın Abdullah'a Ahmet'e Mahmud'e. Çünkü bu Ahmet Mahmud Allah'ın emini naklediyor. Alimlerimize karşı çıkmasınlar. Diyorlar siz gericisiniz. Ya bize gerici değil mi? Niye gidiyorsunuz bize gerici? Çıkın erkekçe deyin sizin dininiz gericidir. Allahu u Teala'nın emirleri gericidir. Böyle deyin. Çünkü biz Kur'an'dan naklediyoruz. Kitaplarımızda hiç kimse cebinden bir şey getirmemiş alimlerimiz. Kitap o sünnetten. Ne diyor? Vehcruhunne fil mavace' Mavace' nedir? Yataklarda. Eğitimciler diyorlar ki evi terk etsen tamam göz gözü e, ne gözüm yarı görsün ne yaram tezelensin. Öyle bir Dördlük var. Yani insan gözünün önünde olsa he? olmasa etkilemez. Ama gözünün önünde ne yapar? Etkiler. Hele özellikle yatakta sırt çevirsen hanımına bu etkiler. Psikoloji olarak <gülüyor> psikolojik baskı olur. Hanım der ya ben ne hata yaptım bu adama ne zulmettim? Böyle yaptı ne kadar yani beni şey yapıyor? Bu da işlemez Hazır bu gün. Ama burada diyor ızr-ı bu mutlaktır, zarıp. Malcilere göre döyacaksın, her şeyi döymektir. Hayır, biz malci değiliz. Biz neyiz? Ehl-i sünnet. ehl sünnet, Kur'an-ı Kerim'i sünnete göre alıyor. Sünnette ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklamış, zarıp, gayrimubrehh dediğimiz acı, verici bir, sadece korkutma bir dövmesidir. Hatta bu çocukta geçerlidir. Bak çocuk dersine geleceğiz inşallah. Onda da aynen bu geçerlidir. Nedir? Vuramazsın. Çocuğu da vuramazsın. Kadın da vuramazsın. Ne? İz bırakıcı, acıyıcı, zelal verici. Ne verici bırakıp uğrabilirsin? Korkutucu sabır. Evet. Korkutma kastiyle. Abdülkadir kardeşimizin dediği gibi. Evet. Bu da Allah subhanehu wa Taala. teala e, vermiş. bunu da niye vermiş? Teh, e, bir ayetta çölgülü yani olanlara emanu, kuvanfızkom ve O ateştan kendinizi ve ehli beytinizi kuruyun. Ki o ateşin odunları insanlarla taşlar. Bakara sırasında da tahindeyle geçiyor. Ondan kendinizi kuruyun. O zaman ben niye dö dö dö döyürüm hanımı, çocuğumu? Hatta Yoldan çıkması. İslamiyetin yolundan raya getirmek için. Ama bu da nedir? Ahir-i <gülüyor> deva Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş. İlacın en sonu yakmaktır. Bu da en sondur. Yok kereşara döyeceksin. Onun için Müslümanlar yanlış uyguluyorsa sen bunu mal edemezsin İslam'a. İslam'a mal etmek için uyguya, uy, sadık insanların uygulamasını getirip örnek vereceksin. O da kimdir? Resulullah, ashab vs. Evet. Ondan sonra hizmet meselesi. Kadının üzerine vaciptir. Ne? Yapsın. Kocasına hizmet etsin. Nedir? Vaciptir. Bunun da birçok delili var. Birçok delili var. Alimler şeriatten çıkartmışlar. Fıtrat gereği vesaire. Kadının üzerine vaciptir. Kocasına itaat etmiş gibi kocasına hizmet etsin. Ama alimler diyorlar ki bu hizmet değişik ve farklıdır. Yani bir tane hastaysa, hizmet edemiyorsa o Hizmetler Hizmetlerde adet urfa core değişir. Ama cenelde nedir? Hizmet etmesi lazım. Onun için burada bazı alimler demişler ki ehl sünnet alimler ihlaf etmişler. Vacib mi yoksa mustahab mı? Bir kısmı demiş vaciptir, bir kısmı demiş Müstehaptır. Yapmasa da olabilir. Ama bunu diyen daha azınlıktır. Cumhur ulema diyorlar vaciptir. Genel delilden dolayı. O bilsin de neden kullanıyorlar? İşte bazı bizim erkekler var. Kabada çesilir evinde. Bağırır hanım, kadın, hanımına işte yemek pişir vacibindir filan demişler. Hayır vacibi değil. Bunu burada kullanmışlar. Ama genel fıtrat gereği kadın ne yapar? Kocasına hizmet etmek zorundadır. Ne dedik? Bu bünyayı, aile bünyasını sağlamak için, bu nedir? şart Çünkü nasıl itaat şartıysa hizmet de şerttir. Kocası gidip para kazanacak, gelip evde elbise mi yakacak? Olmaz. Hayat uyum sağlamaz. Kadını evde yemek, alimler diyorlar yemek pişirmese, ee, çocuğuna bakmasa, elbise yakamasa bu sefer ne olur? Boş zaman neyden doldurur? E ben sokaka gideceğim diyeceğim. İşte buradan kaynaklıyor. Buradan kaynaklanıyor ne? Bizim toplumun bozulma temelleri. Buradan kaynaklanıyor. Yer değişiyorlar. İslam'da ne dedik? Hazret Adem'den bir güne kadar erkek gidip para kazanacak, rızık getirecek evine. Kadın da evinin düzenini yapacak. Bunu da iyi anlamak için bakın karı koca çalışıyorsa ev düzenine bak. Evet. Bu da şarttır. Sonra e, kadının üzerine e, vacip olan nasıl erkek iyi geçinmekle mükellefidir? Kadın da aynen mükelleftir kocasıyla iyi geçinmesiyle. Yani o evi saadete çevirmesi lazım kadın. Yani gözün önüne koy, kocası yorgun gelir eve kadın suratını asmış, yemek pişirmemiş, işte ben hastaydım ya ben şeydim ne olur? O evde mutluluk olmaz. Nasıl Kocası şarj edecek kendisini psikoloji olarak bir de yarın gidip işe çıkacak. Zor meşak hayatın şartlarına çıkacak. Hı. Çıkabilir mi? Çıkamaz. İşte ondan dolayı bu işler karşılıklıdır. İşte bu nedir? Hukuktur. İmam Bey Hakk'i ne demiştir? 77. E, 60. E, hak ne demiştir? E, eşlerin var. Yani ailenin, hakkı. ailenin hakkı budur. Ailenin hakkı karı koca üzerine budur. Nedir? Her çift tarafta İslami bir hayatta kimi örnek alacaktır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah Subhanahu Taala ne buyuruyor? Velakum fi Rasulillahi usvetun En güzel örnek sizin için Resulullah tasallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı kadının üzerine erkeğin üzerine vacip olan nedir? Vacip olan İslamiyeti her detayda uygulaması lazım. Yok işine geldi kadın uygulasın, kocanın işine geldi uygulasın, o bir tarafı görmez. Bu adaletsizlik, İslam bunu emretmiyor. İyi uygulanlar, evde saadeti yaşıyorlar. Onun için işte alimler ne demişler? Dünyada bir cennet var, oraya girmesen ahiret cennetine giremezsin. Sen İslamiyet'i gözkünde, kalbinde he? yaşamasan imanında, evinde yaşamasan sokakta nasıl yaşayacaktıracaksın? İmkanı yoktur. Onun için bu dünyanın cenneti nereden başlıyor? İnsan kendinde yaşatacak, sonra evinde yaşatacak. İslam devletini sen önce nefsinde kuracaksın. Nefsinin kralı kimdir? Kalbindir. Askerleri nedir? Bütün azalarındır. Dil, göz, el, ayak. Niye kime emir verebilir kalbi? Bütün azalara. Demek ki sen bu kalbe sahip oldun. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bedende bir, bir parça et var. O salah bu oldu. Bütün beden oldu. Ben önce kalbimi Allah'a teslim edeceğim. İmanla dolduracağım. Allah'ın emirleriyle dolduracağım. Yasaklarından uzak tutacağım. Kalb ne yapacak? Emir verir bütün azalara. O zaman ne oldu? Sen İslamiyet'i kendi dünyanda yaşat. Bu nereye yansıması lazım? Evine yansıması eşidine eşine de aynı çocuklarına da aynı. Yani o ev tabir caiz ise bir şeriat devleti gibi olacak. İslam'ın bütün hükümleri o evde yaşıyor. Kar, karı koca için. İşte bu hakiki imanın şubesidir. Bu bizim ne yapar? Bu bizim imanımızı tamamlar. İmanımız tamamlansa ne olur? sırat müstakimde düz sabit gideriz. sırat müstakimde geçsek nere varır sonra? Cennetin kapısına. Onun için lazım bize. Karı koca aynendir. Şimdi bugünkü ders bu kadar. Yarın inşallah biz dedik bugün şeyi de bitiriz zaman bitiremedik maalesef. Yarın inşallah e, önümüzdeki ders çocukların hakkı. Baba aile üzerine ana babanın üzerine çocuğun hakkı nedir? On işleriz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalim nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.